Elhamdülillah. Vessalatu vesselam ala Rasulillah. Hoş geldiniz. Bugün kalbin hastalıklarından bir tanesi olan haset mevzusunu konuşacağız. Bir kimsenin elindeki nimetin yok olmasını istemek en anlaşılabilir tabir bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman ile haset ''Bir kulun içinde yerleşmez.'' buyurmuşlardır. Yani bir mü'mine haset yakışmıyor. Haset yalnızca günaha sebebiyet veren bir hastalık değil. Aynı zamanda insanın o ana kadar getirdiği, tabiri caizse tırnaklarıyla kazandığı o iyi amellerini de Allah korusun ortadan kaldırabiliyor.'' Ebu Davud'da geçen bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi, haset de iyilikleri yer ve bitirir. Haset öyle bir şey ki, bugün birçok hastalığında müsebbibi, sorumlusu, evet vücudumuzdaki mide spazmlarından adali kasılmalarından birçok şeye, bunların temelinde de aynı şey var, haset. Peki haset bizim içimizde ve davranışlarımızda ne kadar var? Öyle ya, bunlar madem fıtrattan geliyor, bizim içimizde bunun dozu nasıl, tehlikeleri nedir ona geçelim. İlk önce haset edene hasid deniyor. İlerleyen dakikalarda bunu daha iyi anlayacağız. Anlam olarak çekememezlik diyelim buna. Yani başkalarına karşı duyulan hazımsızlık çeşidi. İnsan kendisinde olmayan bir şeyi, bu fazilet olabilir, meziyet olabilir, başarı olabilir, bunlara kederlenir. Başkalarının maruz kaldığı musibetlerden Allah korusun sevinç duymaya başlar. Yani onlara bahşedilmiş, Allah tarafından verilen nimetten hem huzursuzluk duyar, kıskanır ve iç homurdanmalar yaşar. Bazı uzmanlara göre, ki onlar psikanalizciler, haset duygusunu belli aşamalara ayırmışlar ve şöyle bir sıralamayla ele almışlar. Değişik rekabet hisleriyle dışa vuran kıskançlık, hazımsızlığa, hazımsızlıkla mukabele şeklinde ortaya çıkan çekememezlik ve artarak hezeyana dönüşen haset hissi diye 3'e ayırıyor. Potansiyel kıskançlık duygusu önceden sezilerek, hoşgörü, efendim tahammül veya değişik şeylerle eğer terbiye edilmezse hasede dönüşüyor. Eğer terbiye edilmezse bu kıskançlık, maalesef insanın yaptığı amellerin, iyilerinin de silinmesine vesile olabiliyor. Kıskançlık, kıskanılandan daha çok aslında kıskananın işini bitirir. Kinle, nefretle homurdanır durur. Ve Allah'ın o insana verdiklerini sorgulamaya başlar. ''Neden bende yok da onda var?'' Dua'ya inanıyorsa o insan kıskandığı kimseye beddua eder. Hatta büyülere de başvurur. Kahırlanır, kendi hayatını çekilmez bir azaba çevirir. Yani hem karşısındaki insanın özelliği neyse, ona hangi imkanlar bahşedildiyse onların ondan alınmasını ister. Bir araba aldı, niye benim arabam böyle değil veya niye benim arabam yok? Niye onun efendim oturduğu muhitte ben oturamıyorum gibi? Bir haber alırsa evi yandı, arabasıyla kaza yaptı veya başına üzülecek bir durum geldi. Bundan sevinmeye çalışır. Maalesef iman noktasında, insanların kardeşlik noktasında... En aşağılarda yer aldığı haldir bu. Müslüman kardeşinin başına gelen bir musibete sevinmek. Evet, hatta ne dedik? Büyüler bile bundan yapılıyor. Benim olmayan kimsenin olmasın. Onda var, bende yok. Onun da olmayacak. Halbuki hasedi değil de bugün gıptayı konuşsaydık değil mi? Gıpta edelim bir insanın ilmine, bir insanın güzelliğine, bir insanın kıskançlık dışında yine gördüğümüz, beğendiğimiz her şeye şöyle deseydik. Ya Rabbi, maşallah, barakallah, ne güzel bir araba almış, ne güzel bir yerde oturuyor. Bizlere de hayırlı olacaksa nasip eyle diye dua etsek, ne olur? Haset artık neredeyse onu bütün iyiliklere, güzelliklere sövüp sayan bir saldırgan haline getirir. Kardeş kardeşi kıskanır. Daha altı aylık, bir yaşında bebekler biraz şöyle boynu tutmaya başladı mı, kendi yaşıtları varsa yanında neden annesi onu kucağına almadı, ötekini aldı, buna haset eder. Böyle bir durumdur. Akrabaları birbirine düşürür hatta ülkeleri birbirine düşürür. Osmanlı zamanında daha öncelerinde haset bir hastalık olarak bilinirdi. Buna daul udal derlerdi. İflah olunmaz bir sağlık sorunuydu onlar için. Ama bugün de bakıyoruz modern bilim dediğimiz bu dalda haset illetiyle dolu bir beynin kumanda ettiği vücudun normal çalışmadığı ortaya çıkmış. ...ve birçok hastalıkta patlak veriyor. Karaciğerden, mide sorunlarına, ...adele kasılmalarından, baş ağrılarına kadar daha... ...birçok rahatsızlığın temelinde... ...bu bozukluğun yattığı anlaşılmış. Şimdi, bugünden biraz daha öncesine gidelim. Psikolojinin P'sinden habersiz bir dünya. 14 asır evvel. Öyle anlatacak ki birazdan... Buyurun şimdi onlara geçelim. Hasetle iman bir kalpte beraber bulunmaz. Benim ümmetime de geçmiş milletlerin hastalıkları bulaşacaktır. O hastalıklar şımarıklık, küstahlık, servet çokluğuyla övünme, birbirine sırt dönüp uzaklaşma ve çeke, çekememezlik, Hasede girmedikleri sürece insanlar hep hayırla oturur, kalkarlar. Daha pek çok rivayet var. Vaktimiz eğer yeterse bunları da okuyacağız. Kardeşlerim, özellikle insanlar toplu olarak bir yere gittiklerinde bu Kur'an-ı Kerim okuma, hadis okuma veya dinimiz üzere şöyle bir hasbihal etme toplantısı da olsa, maalesef bununla ilgili insanların bakışlarından veya arkalarından konuşup gıybet etmelerinden, hasedin her yere yayılmış bir virüs olduğunu daha iyi anlıyoruz. İnsanın fıtratında hased de vardır. Doğduğumuz anda. Bu öyle bir şeydir ki insanı mahvedecek, Hatta ülkeleri mahvedecek, medeniyetleri çökertecek güçte bir virüstür. Çünkü bugün görüyoruz, ülkeler ülkelerle savaşıyor, haset ediyor. Şirket, diğer şirkete kıskançlık duyuyor. Akrabalar arasında bu oluyor. Allahu Teala, iblise, melekler arasında kim bilir binlerce sene süren bir ibadet etme hakkı vermiş onu ulaşılmamayacak bir makama getirmişti. Uzun zaman durdu, ateşten yaratıldığı halde. Kimin yanında, nurdan yaratılmış melekler arasındaydı. Şimdi tüm kötülüklerin başı oldu. Neden? Yine aynı şeyden. Haset, haset, haset. Adem aleyhisselamı haset etti. Cennetle, düşünün, meleklerle birliktesiniz, Allah'a secde diyorsunuz, Şimdi secdesizsiniz, isyanın ve ebedi hüsranın sembolüsünüz. Şeytandan bahsediyorum. Bir düşünün ama ne uğruna? Bir haset sadece. İşte bu hastalık öyle bir şey ki, bugünün en önemli virüslerinden daha tehlikelidir. Bugün tedavisi mümkün olmayan bir hastalığınız bir virüsü üzerinize gelmiş, bunun herhangi bir tedavisi yok. Hastalığı kaptınız, vücudunuzdan atamıyorsunuz. En son bir ölüm var değil mi? Ama ölümden sonra eğer siz imanınızı muhafaza ettiyseniz, sabrettiyseniz ne mutlu size zaten bir gün ölecektiniz. Ama haset öyle bir şey ki burada ektiğiniz, yapıp biçtiğiniz her şeyi hani beklerseniz ya belli bir zaman sonra, bir ürünü böyle bir toparlayayım artık bir, faydasını göreyim, paraya çevireyim veya soframa gelsin o ekip biçtiklerim. İşte o anda elinizde, avucunuzda hiçbir şeyin olmamasına vesiledir haset. Peki bu neden olur? Hasedin en kolay tabiri Allah'ın kaderine razı olmamaktır. Bunu diliyle söylemese de insan aklından şunu geçirir. ''Madem her şeyi var eden Allah Celle Celaluhu bu insana onu vermiş, bana da bunu vermiş. Bana niye bunu verdi de onu onu verdi, ondakini bana vermedi. Ben neden bu kadar mutsuzum da o niye mutlu? Benim eşim böyle, onunki niye böyle? Benim evim böyle, onunki niye böyle? Bunun hepsi ister toplayın, çarpın, bölün. Sonuç aynı yere çıkacaktır. Allah'ın celle Celaluhu kaderine razı olmamak şikayet etmektir. Bugün insan kendi hayatında bazı eksiklikler görebilir, imtihanlar görebilir. Gözümüz kendimizde değil bir başkasındaysa, bu şeytanın da bize fısıldaması ile beraber artarda durur. ...binlerce şey ortaya koyabiliriz. Odam niye böyle değil? Burnum niye şöyle değil? Efendim cildim niye böyle değil diye. Ama bunları yaratanın öyle yarattığını... ...buradakinin kendini hakir bulma sebebinin... ...sadece ona bakmaktan ileri geldiğini insan düşünmez. Kendinden aşağıdaki insanlara... ...yani kendinden aşağı derken makam olarak demiyorum... Hangi imtihanı yaşıyor ve bunu sıkıntı olarak görüyor ve bir başkasına bakıyorsa kendinden daha ağır olan, geride daha ağır imtihana tabi tutulanları görmez insanoğlu. Bugün diyelim bir bisikleti var. Hayatı boyunca arabası olmamış. Bakıyor ki bütün insanların arabası var zannediyor, genelleştiriyor. Çünkü gözü, kulağı, arabası olanlarda bisikleti olmayanları anlayamadığı, hatırlayamadığı gibi bırakın bisikleti ayakları olmadığı için felçli olduğu için veya ayakları kesilmiş bir rahatsızlığı var iki ayağıyla hayatı boyunca ayakta bir daha duramayacak insanı görmüyor hatırlamıyor, görmesine gerek yok düşünemiyor bile hep daha ileriye bakıyor bugün bir e, iş buldu çalışıyor değil mi? Aylarca işsiz gezmişti hele böyle bir zamanda elhamdülillah çoluğumun çocuğumun rızkını Burası sebep olacak bana verecek Rabbimin rızkını ben de götüreceğim yavrularıma diye düşünmüyor Ya bu ne biçim bir iş daha rahat edebileceğin bir iş vardı O 3 saat geliyor bu bu kadar maaş alıyor düşünmüyor ki iş bulamayan insanları düşünmüyor ki çalışamayacak durumda hasta olanları düşünemiyor ki kocası felçli çocukları efendim e, zihinsel engeli var kadıncağız tek başına çalışmak tek başına yemek yapmak tek başına temizlik yapmak zorunda düşünmüyor ki hayatı boyunca başını kaldıramayacak oynatamayacak insanlar var düşünmüyor ki çocuğu 20-30 yaşına gelmiş ama zihinsel bir rahatsızlığı var engeli var ve bu çocuk evlenemeyecek. Bu çocuk bakkala gidip ekmek bile alamayacak. Ve annesi babası şunu düşünüyor. Ben öldüğüm zaman benim oğluma, kızıma kim bakacak? İşte bunları düşünmediği için o iş ona iyi gelmiyor. Yetinmiyor. Tabii burada şeytan faktörünü de unutmamamız icap ediyor. Allah'a ve kaderine odaklansa, onu yaratan Rabbinin, Sadece yaratmış olmakla verdiği nimetleri bir aklına getirse insan böyle düşünebilir miydi? İşini beğenmemezlik aklına gelir miydi? Burnundaki küçücük bir sivilce veya bugün son moda trend denen insanların arkasından koşturduğu o moda kıyafetlerini veya son teknoloji cep telefonlarını alamadığı için dünyaya küser miydi? Kaderi bilseydi. Allah-u Teala'ya tevekkül nasıl edilir bunu öğrenseydi, başkasının parasını, başkasının mevkiini, başkasının vücudunu, kendi durumunu mukayese edip intihara teşebbüs eder miydi? Bir insan onu Allah'ın yarattığı gerçeğine teslimiyetle, samimiyetle Allah'a inansaydı diğerine odaklanabilir miydi? Kendi güzelliğini başkasının güzelliğiyle ölçer miydi? Neye özeneceğini ve neye özenmeyeceğini aslında insan bilir. Ve haset kontrol edilebilen bir hastalık. Bugün insanlar ev yapar. Yaptıkları evlerde otururlar. Ve oraya sıcak soğuk koruması için... Paralar harcarlar, dışarıdan nasıl görüneceğine 100 lira harcarlarsa bu ne olur biliyor musunuz? Kaşınmak olur. Hasetçiyi davet etmektir. Normal bir kıyafet giyeceksiniz. Hayır, daha da ilgi çekeni dediğiniz zaman yine bu kaşınmaktır ve kötüyü davet etmektir. Hasetçilerin, o haset edicilerin gözlerine buyurun bana da bakın demektir. Çocuğunuzun yeni doğduğu, bunun fotoğraflarını milyonlarca insana açık olan bir mecrada ''Buyurun işte benim çocuğum, binlerce insanın evladı olmuyor, onlara sanki nazire yaparmış gibi işte nazar çekici bebeğim, buyurun nazar edin dercesine çocuğunuzun giydiği kıyafet vesairesi Bunu bir şov malzemesi haline getirmemek önemli olan.'' Kocam bana şu çiçeği aldı. Bugün şununla burada yemek yedik. Sırıtan pozlarla onları yaşayamayan insanlara poz vermek davetiye çıkartmaktır bu haset mevzusuna. Neden? Nazar var. Nazarı biliyoruz. Peki neden kaşınıyoruz? Yani haset kötü evet ama kendi kendimize de bunu davet etmememiz lazım. Hem istiyorum ki çocuğuma nazar değmesin, evliliğime nazar değmesin, değil mi? Kendime de nazar değmesin, benden de ama kimseye nazar değmesin. Kimseye bir kötülüğüm olmasın. Bugün bilim insanları açıklamış artık. Vücudumuzda bir enerji var, kalbimiz bir elektrikle çalışıyor, belli bir vatı var. Beynimizdeki elektrik sinyalleriyle bir şeyleri öğreniyor bilim insanları. ...test yapıyorlar vesaire... ...hep sinyaller, şunlar bunlar... ...gözün de... ...bakışıyla... ...nazarın olduğunu artık... ...bilim dünyası da kabul etmiş durumda... ...buna nazar demiyor... ...bilmem ne enerji, kinetik enerji... ...bilmem şuradan çıkan... ...ışınların bilmem neye dönüşmesi diyor... ...neyse ne... ...ama var bugün... ...yani sen sokakta yürürken... ...insanların dikkatini çekmek... ...onların... İlgisini kendinde toplamak için dönüp dönüp bakmaları için giyiniyorsan bu tesettür de olsa aynı kapıya çıkar. Bugün ortalama bir hayat yaşaman sana yetiyor ama sırf başkalarına hava atayım diye daha ilgi çekici, daha ön planda yer alan mevzulara yönelirsen kendinde kendini etmiş olursun. Kardeşlerim, Allahu Teala kullarının şükredenlerden olmasını istiyor. Çünkü şükür kulluğun parçasıdır, hatta hayatın kaynağıdır. Şükürsüz olan insanların hayatlarında kulluk olmadığı gibi zaten gündemlerinde bu da yoktur. Sadece onlarda eksik olanlar vardır. E şeytan da bunun farkında olduğu için e görevine seni olabildiğince sevapsız ve mümkünse imansız bir şekilde götürmektir ahirete. Ne yapıyor şeytan? Senin şükretmemen için öyle hileler, öyle tuzaklar kuruyor ki, işte o hilelerin belki de başında haset yer alıyor. Kardeşlerim, Allahu Teala bana hangi nimeti verdi? Sana hangi nimeti verdi? Ona hangi nimeti verdi? ...bunlar bazen ortak nimetler olduğu gibi... ...bazen ayrı ayrı olabiliyor... ...mesela gözümüz, kulağımız, yaşıyor olmamız... ...annemizin karnında mucizelerden dolu bir dokuz aydan sonra dünyaya gelmemiz vesaire... ...bunlar birçoğumuzda ortak paydamız... ...paylaştığımız nimetler... ...güneş beraber paylaşıyoruz, hava mesela... ...ama bir de... ...kimine başka bir şey vermiş... ...ama onu da deniyor... ...ona ödül olarak verdiğinden değil... Seni sevmediğinden onu sevdiğinden değil Ona güzellik veriyor Onunla deniyor Sana belki güzel olmamayı veriyor Ama sen de deneniyorsun Kimine nimetler içerisinde En önde gelen bugün konuşulan para O para içerisinde yüzüyor Tabiri caizse Ama sen kiranı zor yatırıyorsun O da imtihanda Parasının zekatını verdi mi Hava attı mı İnsanlara tepeden baktı mı Kötüye mi kullandı bu parayı mesela? Sen de kiranı verip verememen şükür ediyor musun, etmiyor musun? Daha fazla kazanmak için faize veya nereden gelirse gelsin, helal haram yerim ben türünden mi gidiyorsun? Onunla imtihandasın. Kimisi çok meşhur gazetecilerin vesaire arkasından dolandığı, Bilmem kaç milyon takipçisinin olduğu, oturması, kalkması milyonlarca insan tarafından izlenen bir kişi. Ama o da imtihanda. Acaba milyonlarca insana ne anlattı? İncir çekirdeğini doldurmayacak, hiçbir şeye hayra vesile olmayacak şeyler mi? Kötülük mü anlattı, kötülüğü mü özendirdi? Nasıl örnek oldu onun hesabını verecek? Yani... Her birimiz farklı farklı nimetlerde de olabiliriz. Ama şükredeceğiz. Verilene de, verilmeyene de. Burası çok şaşırtıcı bir nokta. Neden nimet verilmeyende başkasındaki nimete şükredecek? Neden biliyor musunuz? Çünkü o zaman karşımızda iki tane yol oluyor. Ya kardeşimizin elindeki nimete gıpta edip şükredeceğiz. Mesela ilmi var. Mesela ailesiyle tartışmasız, gürültüsüz bir yuvada devam ediyor. Allahu Teala ona güzel bir nimet vermiş mesela. Ya gıpta edeceğim, şükredeceğim ya da kardeşimin elindeki nimete haset edip nankörlük edeceğim. İkinci yol yok. Ya yani üçüncü yol yok bu ikisinin dışında. Peki gıpta ne? Bir Müslümanın e, lütuf ve nimetlerin onda kalmasını istememdir. Bu ne olursa olsun. Ve aynısını kendimin de istememdir. Yani Allah'tan isteyeceğim ya Rabbi. Mesela zengin bir insan zengin olmak istiyorsun kazancını arttır. Nazardan muhafaza buyur ya Rabbi. Ondan bana dever. Aynı şeyi bana dever diyebiliriz bunda herhangi bir sıkıntı yok. Zaten bu Müslüman'da olması gereken bir ahlaktır. Bir kişi başarılı, maşallah ne kadar başarılı. Ya Rabbi bu başarısını daim et bu kardeşimizin. Benim de böyle bir başarılı insan olmama ne olur nasip buyur de. Onun oturma odasını, onun efendim elindeki ne bileyim cep telefonuna özendin. oldu her şeye özeniyoruz. Maşallah de. İnşallah daha iyisini alır. Daha güzellere layıksın. Tamam ne var bunda? İşte bu gıptadır kardeşlerim. Hatta gıptayı kime edeceğiz peki? Adam haramla uğraşıyor ve biz biliyoruz bunu. Hırsızlık yapıyor, kumar oynuyor, faizle para kazanıyor mesela. Gayrimeşru bir kazancı var. Buna gıpta edemem. Peki gıptayı kime edeceğim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu konuda yardım isteyelim. İşte hadisi şerifi. İki şeye gıpta edilir. İlmiyle amel edene, yani ilmiyle amel eden alime malını infak eden zengine. İşte cevap. Çok güzel eserler yazdı. Dediği şöyleydi ama uydumu ilmiyle amel ediyor mu o alime gıpta et maşallah barakallah de nazarın değmesin hem de aynısını iste ve sadece kuru bir zenginlik değil malını paylaşan zekatını veren cömert bir zengine özen yarabbi bana da nasip et diye haset tam tersiydi gıptanın başkasında var niye bende yok rahatsızlık duymak Kaşınmak Neden bunlar bana ikram edilemiyor demek Bu ayrımı bir kez daha kalın böyle harflerle yazalım Gıpta ve hasedin tanımına baktığınız zaman Gıptanın şükretmek Hasedin nankörlük olduğunu da yine anlayacağız Kardeşlerim Dünyanın yaratıldığı günden bu zamana kadar iki tane zaten çeşit var insan Kadın erkek değil çeşitten bahsediyorum, cins değil, iyi ve kötü. İyi kalpli olanlar, kötü kalpli olanlar var. Tevbe edip de ardından o üzerinde hiç durmadığı, derinlerde kalan, kalbini bulan, hidayet nuruyla kalbinin cilasını yeniden ortaya çıkaran insanlar da var. Nimet'i başkasının elinde gördükçe, rahatsızlık duyan insanlara bu tanım yani hasetçi uyuyor. Haset etmenin nimete nankörlük olduğunu şöyle açıklayalım. Kardeşlik biliyorsunuz Rabbimizin bizlere verdiği en büyük nimetlerden bir tanesi. Bu nimetin şükrü için kardeşimizi sevmeliyiz, saygılı olmalıyız, merhametli olmalıyız, sevincini, üzüntüsünü paylaşmalıyız. Ve belki de en önemlisi, onun bir ayıbı, onun bir kusuru varsa bunu örtmeliyiz. Bu anlattıklarımız nedir? Birbirimize karşı haklarımızdır. İslam kardeşliği hakkıdır. Tekrar ediyorum haklarımızı, benim ve senin bir ayıbın, kusurun varsa bunu örteceğim. Üzüntünde, mutluluğunda, Elimden geliyorsa yanında olmaya çalışacağım. Saygı ve merhametle davranacağım. Cenazen olduğunda, imkanım varsa gidip namazında hazır bulunacağım. Tabi ancak bu şekilde ben kardeşlik nimetinin şükrünü eda etmiş olurum. Peki hasetçi ne yapıyor? Kıskandığı Müslüman kardeşinin hakkını yerine getirebiliyor mu? Hayır, hasetçinin o kıskançlığından dolayı zaten Müslüman kardeşini sevebilmesi, yok saygılı davranması, merhamet etmesi zaten mümkün değil. Çünkü önünde en büyük engel o hasettir. Bugün hanım kardeşlerimizin arasında maalesef daha yaygın olduğunu bunu görüyoruz. Bir toplu taşıma aracına binildiğinde erkeklerden daha fazla hanımların birbirine baktığını görüyoruz. Yine bazı sohbetlerde, muhabbetlerde, daha ayrıntılara gidebildiklerinden dolayı bu konuda hanım kardeşlerimizin çok daha büyük bir önlem almaları ve konuyu önemsemeleri elzemdir. Kardeşlerim, bu İslami alanlarda da oluyor mesela. Şeytan, Hizmeti sever mi? Sevmez. Şeytan, İslami davayı sever mi? Sevmez. Nefret eder. E şimdi bugün bakıyoruz, bu davanın içinde yer alan İslam davasından bahsediyorum. Hak davası. E bunun içinde yer alan insanlardan kimi alim? E hocalık yapıyor. E kimisi öğrencilik yapıyor. Kimisi cahildir. Kimi, İnsan yöneticidir yani bir yerde amirdir e kimisi memurdur emredileni yapar amir emreder memur emredileni yapar ama her ikisi de büyük bir hizmet değil midir Allah yolunda olduktan sonra mükafatta büyük değil midir evet ama şeytan burada da devreye giriyor öğrenciyi hocaya memuru amire kışkırtıyor e niye ben hocalık yapmıyorum ya? Neden ben müdür olmuyorum? Neden böyle çalışıyorum? Neden ben hep emredilen konumdayım da hiç emretmiyorum ya? Gibi. Kardeş kardeşi de bu şekilde öldürüyor. Neden acaba bu tarlanın bilmem neresi babamdan kardeşime kaldı da bana bu tarafı kaldı, taşlı bilmem nesi kaldı? Bundan dolayı henüz cenaze, cenaze, Kırkına gelmeden yeni bir toprağa da aynı aileden biri gömülüyor. Neden? Kardeş cinayeti. Bana şu kadar kaldı, sana bu kadar kaldı. Kıskançlık vesaire. Kardeşlerim, nesillerimizi çürütüyoruz. Çünkü çocukluğumuzdan beri yaşadıklarımızı bugün kendi evlatlarımıza da uyguluyoruz. Bu konuda çok başarısız bir haldeyiz ve kendi geleceğimizi mahvediyoruz. Çünkü hedeflerimiz küçücük hedefler. Koca koca gibi görünse de hep burasıyla alakalı daha fazla kazanmak. Hadi çocuğum hadi aslanım hadi kızım daha fazla oku daha fazla çalış daha fazla daha fazla dersleri nasıl matematik ne yakında böyle böyle bir sınavın var çalıştın mı bak Ahmet abinin oğlu böyle oldu komşunun çocuğu şurayı kazandı. Yarış atı gibi dıgıdık dıgıdık koşturulan bir hayatın içindeyiz. Çünkü hedefimiz para kazanmak. Hedefimiz daha kolay belki para kazanmak. Hedefimiz geleceği garanti altına almak. Hedefimiz rahat bir hayat. Hedefimiz, hedefimiz, hedefimiz aynı. Bugün bakıyoruz. Dünyanın tatil beldeleri, yöreleri var çok meşhur. O tatil yerlerinde eğlenmenin yine birileri için bir hedef olduğunu görüyoruz. Emekliliğimde şuraya gideceğim. O onun hedefi oluyor çocukluğundan beri. Veya bir ev alacağım. Evden sonra bunu alacağım. Bundan sonra çocuğuma şunu alacağım derken kişi bir bakıyor. 70 yaşına gelmiş. Kendini ayırdığı bir şey yok. Sürekli çalışmış. Yetinebilir miydi? Evet ama çalışmaya devam etmiş ahireti unutmuşlardan bahsediyoruz. Çalışmanın bir zararı yok. Peki o çocuk, evet, hedefleri arasında maaşı da güzel bir iş de olsa bu kötü mü değil? Çalışsa, kazansa ama o genç, kız veya erkek Allahu Teala'nın rızasını kazandığında, İslam'a uygun bir hayat tarzını benimsediğinde cennetle müjdelenme ümidini diri tutacak bir genç olsa aynı zamanda olmaz mıydı? Bugün çalışacağım sektörde haram var mı, şüpheli var mı, bunu önemsemeden ne yapayım, 2020 yılındayız. Çalışacağım bir şekilde aç mı kalayım, faizse faiz ne yapayım yani, diyen bir Müslüman olmamalıydık. Bu yüzden nesillerimizi çürüttük. Haset bünyemizde, içimizde bulunduğu sürece bazı sıkıntılar yaşayacağımız, Kesindir. Dua ediyoruz bugün değil mi? Ya Rabbi şunu ver, Ya Rabbi bunu ver diye. Peki dualarımızın arasında şöyle bir ifade geçiyor mu? Ya Rabbi şu kuluna özendiğimi biliyorsun. Ona nimetler verdin. O nimetleri arttır. Mutluysa daha mutlu et. Makamı ilmin her neyse işte. Güzelse daha da Ali eyle onu bütün kötülüklerden koru bana da aynısından ver Bu cümleler geçti mi? Maalesef insan bu hasetten kaynaklanan bu ileriye gidişle dinden de çıkabiliyor. Ne ozubillah. Nasıl oluyor bu? Kur'an-ı Kerim'e hakaretler ediyor, ne için? Büyü yaptırıyor. E büyü de zaten yapanın da Yaptıranın da İslam dairesinden çıktığı bir gerçek. Öyle ki insanlar birbirleriyle ayrılıyorlar, ayrılan ötekine büyü yapıyor bir daha mutlu olamasın diye. Böyle insanlarla nefes alıp veriyoruz, aynı yerde yaşıyoruz. Kimisi insanların yaşayabilmesi, daha da mutlu olması için çalışırken, çabalarken, kimisi de, ölmesi, acı çekmesi, işsiz kalması, hasta olması, çoluğunun çocuğunun efendim kötü olması için neredeyse Allah'a dua edecek halde. Ama unuttuğumuz bir şey var. Bizim kalbimizden geçenleri bilen biri var. Neyi, neden, nasıl ve hangi niyetle yaptığımızı bilen var celle celaluhu Ben seni kandırabilirim. Sen beni kandırabilirsin. Birileri bizi veya milletleri kandırıyor olabilir ama öyle bir an var ki insanın içindekilerin dışarıya çıkacağı, düşüncelerin Allahu Teala tarafından şahitlik edilerek insanlara sunulacağı bir an. Allah korusun. Ya şöyle bir nida bizi karşılarsa ''Ey filan filan, sen namazı benim için kılmadın, o hayrı benim için yapmadın, o iyiliği şöyle şöyle desinler diye yaptın.'' deyip de ''Bunlar yüzümüze vurulursa, bunu düşünmedik işte.'' ''Kardeşlerim, bu dünya öyle veya böyle geçecek.'' en zengini de olsan, dünyanın fakiri de olsan. 60 sene, bilemedin 70-80 sene. Ve bu dünya, Kur'an tabiriyle, bir imtihan dünyası. Kimi zenginliğiyle, imtihana, tabi tutulacak, kimi fakirliğiyle, kimi malının, mülkünün, çokluğuyla, veya evlatlarının, kimi yokluğuyla, imtihan edilecek. Bize verilmeyenler için ah etmek veya bizden başkasına bize verilenden daha çok verilmesinden dolayı haset etmek yerine bana verilene dikkat etmem gerekmez mi? Şu yalan dünyada çekilen sıkıntılar için ahiret mutluluğu var ise ne güzel. Dünyada elde edilen nimetler çok ve bu nimetlerden dolayı Ahiret hayatımızı eğer mahvettiysek ne acı! Daha önce duyduğunuz mu bilemem ama yayınlarda okumamıştım. Bugün bu hadisi şerifi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili Peygamberimiz buyurun sallallahu aleyhi ve sellem. Bir hadislerinde şöyle buyurmakta. Cehennemliklerden olup, Dünyada pek rahat içerisinde hayat yaşayan bir kişi, kıyamet gününde getirilip cehenneme bir kere daldırılır. Sonra, Ey Ademoğlu, sen hayırlı bir gün gördün mü? Herhangi bir nimete nail oldun mu? denilir. O kişi, Hayır vallahi Rabbim, öyle bir şey görmedim der. Cennetliklerden olup, dünyada insanların en yoksul olanı getirilir. Cennete bir kere daldırılır. Ona da, Ey Ademoğlu! Sen herhangi bir yoksulluk ve sıkıntı gördün mü? Hiç zorluk ve darlık çektin mi? denilir. O kişi de, hayır vallahi, Rabbim, hiçbir yoksulluk ve sıkıntı görmedim, zorluk ve darlık çekmedim, der. Yani burada yaşadığımız her ibretlik olay, içimize attığımız kimseyle paylaşamadığımız bir acı, yoksulluk, iftiraya uğramak, sevdiğinle kavuşamamak, çocuklarından, eşinden çektiğin sıkıntılar, maddi sıkıntıların, hastalıkların veya hasta olan birine bakıyor olman, engelli yavrunun olması vesaire. Bunların hepsinin karşılığını bir bile bilsen cennetteki yerini ve orada insanlar diyecekmiş ya onun gibi keşke ben şunu çekseydim de buradaki derecem yükselseydi. Bunu duada da anlıyoruz. Biz çok peşinci olduğumuz için hemen bir şeylerin olmasını istediğimiz için aceleciyiz. Dua ediyoruz. Bu duamızın hemen karşılık bulmasını istiyoruz. Bir borcumuz var onu vereceğiz. Hayırlı bir insanla evlenmek istiyoruz. Veya başka bir şey. Hemen o gelsin. Lakin Üç tane kapı bizi bekliyor, üçünde de biz kazançlıyız. Dua kapısı çaldık ya, ''Ya Rabbi'' diye dua etin zaten dua kapısını böyle çalıyorsun. Geri dönüş şöyle, bir, o duan kabul olunuyor ve o anda, yani kısa zamanda duanın eserini görüyorsun, kabul olduğunun. İkincisi, hayır duan o gün veya o an kabul olmuyor, Belli bir zamandan sonra kabul ediliyor. Yine kazançtasın. E dünya bitti, öldün, ahirettesin. O dua ettiğin an unutuldu mu? Hayır. Senin içinden geçenleri bilen Allah Celle Celaluhu. Boynuzsuz koçun hakkını boynuzludan alacak ve kendi aramızdaki küçücük bu kalp kırıklıklarının hakkını kırandan alıp kırılana verecek olan Allah Celle Celaluhu. Bir küçücük diken ayağına battığı zaman, bir baş ağrın olduğu zaman eğer isyan etmezsen onun karşılığını verecek olan Allahu Teala. Peki seni unutacak mı zannedersin? Hayır. Aynen bu hadiste anlatıldığı gibi. Her şeyin hakkı verilecek. Senin burada Şükürle, kanaatle yaşadığın o anlar hepsi kaydediliyor. Kimseye özenmene, kimsenin malında, yaşamında böyle bir gözcü gibi dolanmana gerek yok. Kardeşlerim, hepimizin bir zorunluluğu var. Müslüman hayatı boyunca çalışmakla yükümlü, yani mükellef zorunlu. Çünkü, Çalıştığımız kadarının karşılığı var. Bu çalışmak, pirinç satmak, buğday satmak mı o da içinde. Ama insanlar için çalışmak, ibadet için çalışmak da içinde. Sen böyle bir çaba gösterdikten sonra kazandığın bütün nimetler ve başa gelenler için tevekkül edeceksin ve bu işi böyle bitireceksin. Tekrar ediyorum. Çalış, çabala, uğraş ve tevekkül et. Ben iş bulmak için her yeri arşın arşın dolaştım. Buraya ilana gittim. Şuraya bilmem neye gittim. CV'mi bıraktım. Buraya başvurdum. Yani boş durmadın değil mi? Ama iki ay oldu hala iş arıyorsun. Bu senin imtihanın. He, boş durduğun zaman da imtihanın ama o zaman eksi not aldın. Kardeşlerim, her birimizin bir başkasına bazı konularda üstünlüğü olabilir. Erkeklerin kadınlardan daha başarılı olduğu yerler olduğu gibi, hanımların da erkeklerden daha başarılı olduğu yerler vardır. Zaten bunu Rabbimiz Celle Celaluhu bize buyuruyor. Mealen buyurun, Allah'ın kiminizi, kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri haset ederek arzu edip durmayın. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır, kadınları da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan O'nun lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ne kadar kazanırsan, çabalarsan O oh. Kadın da olsan, erkek de olsan o. Efendim benim sesim çıkmıyor. Ben insanlara Allah'ı anlatamıyorum. Hayır. Halinle anlat. O. Zamanında hanım sahabiler gelmişler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Erkekler cihad ediyor. Şu kadar işte yere gidiyorlar, böyle yapıyorlar, şunu yapıyorlar. E biz yapamıyoruz. E biz de Allah'ın kuluyuz, ecir istiyoruz. Onlara da buyrulduğu gibi, bir hanımefendi de aslında dünyanın en önemli sorumluluğu içerisinde, eğer kızı ve oğlu varsa ona analık yapıyor olması, o durumda kocasının üzerindeki o yoğunluğun, stresin atılacak, hem maddi olarak bedeniyle hem de en önemlisi, Ruhuyla o sözleriyle ben senin yanındayım demesiyle belki kocasından daha fazla ecir alacak. Ve yeri geldiğinde elbette hanım da namusunu korumak için ve belli zorunluluklarda o da cihat edecek. Ama cihadın bugün için nerede başladığını görüyoruz nefis terbiyesiyle. Ama cihat eşittir sadece insanın nefsiyle savaşı değil yeri geldiğinde dini mübini İslam için Allahu Ekber deyip savaşmaktır. Ama bugün bazı terör örgütlerinin kendi kafasına göre birilerinin güdümünde bilmem kaç milyon dolar para transferlerinin yapıldığı neydiği belli olmayan şekilde değil. Bir hak dava ve senin karşında mutlaka bir düşman olmalı. Kardeş kardeşe veya kardeşin de olmasa, senin dininden olmasa da bir insana işkence ederek bir şeylerin yapılması cihat değildir. Haset etmekten sakınmak da bir cihattır. Kardeşlerim, haset sebepsiz yeri olmaz. Nasıl ki bir yerden duman çıkıyorsa anlarız ki orada bir ateş var. Haset de sebepsiz olmaz. Ve bu birçok manevi hastalığı da insana getirir. Üstünlük duygusu, düşmanlık ve kin gütme, kibirlenmek, böbürlenmek, makam ve mevki tutkusu ve nefsin şeytanla beraber daha dediği neler neler. Hasedin belli belli dereceleri var. Hangi tür hasetler insanı sıkıntıya sokar? Ona da hızlıca bir aktaralım. Ne dedik? Elindekinin yok olmasını ister hasededen, eden, haset ettiği insanda. Sadece haset ettiği kişiden yok olmasını istiyor. Yani kendi eline geçmesini istemiyor. Aynısının kendinde olmasını. Sadece kim olursa olsun o Müslüman zarar gelsin üzerine. Ama bu çok büyük bir ahlaki bozukluktur. Ve bütün insanın o amellerine de zarar verir Allah korusun. Madem böyle bir olayla karşılaştınız veya karşılaşacaksınız, aklınızda olsun. Kendi amellerinize zarar vermemek için orayı terk edin veya susun. 2- Hased eden, haset ettiği kimsenin elinde bulunan nimetin kendisine geçmesini ister. Amaç istediği şeyin kendisinde olması. Bu da zaten birincisi gibi iğrenç bir durum. Üçüncüsü, haset eden, haset ettiği kimsede bulunan şeyin aynısının veya bir benzerinin kendisinde olmasını ister. Bu biraz daha ilk ikiden değişik. Niye? Haset ettiği, haset eden istediği kendi eline geçmeyecekse, haset ettiği şahısta da olmamasını ister. Biraz ilk ikiden değişik. Ama bu güzel mi değil? Çünkü mümine yakışan kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemesi. Sen hasta olmak ister misin? Hanımının veya kocanın seni aldatmasını ister misin? Tek başına kalmak ister misin? Dışarıda yatmak ister misin? Ama sen başkası için bunu istiyorsan kendin için aynısını istemediğini isteyemezsin. Ve dördüncüsü, haset eden haset ettiği şeyin kendisinde olmasını ister ama haset ettiği kişiden yok olmasını arzu etmez. İşte burada bu dördüncüsünde bir af olabiliyor. Bu haset çeşidinde istekler dünyalıksa eğer affedilebiliyor. Tekrar ediyorum. Kendinde olmasını istiyor aynısının. Ondan niye var demiyor ama bak. Ve ondan onun alınmasını istemiyor. Başına kötülük gelmesini istemiyor. Ama aynısını istiyor. Ben de öyle zengin olmak istiyorum diyor. Dünyalık ise bu affedilir deniyor. Ama din hususunda hadis-i şeriflerde de aktarıldığı gibi bu tavsiye edilmiş. Çünkü bunda hayırda yarışmak oluyor. Yani bir insanın ilmi var diyelim. E bu ilmin sende olması da sana da hayır getirecek. Bunda bir sıkıntı yok. Ama onun ilmi bitsin dediğin zaman sıkıntı oluyor. Yani unutsun, Alzheimer olsun bilmem ne veya başarısız olsun ağzından kötü bir cümle çıksın dediğin zaman sıkıntı oluyor. Yani bir insan parasını Allah yolunda harcıyor, ilmiyle de amil oluyor, yani ilmiyle amel edebiliyor. Böyle birisini biliyorsan, hayatını aktarıp, başkasını öğretmek isteyen kimseye de ne yapabilirsin? Gıpta edebilirsin. Yani onlar gibi olmak isteyebilirsin. Zaten mümine yakışan da budur. Kardeşlerim, inşallah bundan sonraki hayatımızda, ne kendimize edelim, sevaplarımız... Allah korusun, bu, bu, bunca amelimiz, ibadetimiz, beklentilerimiz var ahirette, beklemediğimiz şeylerle karşılaşmamak için, gelin, onun malı vardı, bu şöyleydi, bilmem neydi, bunları geçelim. Sırf Allah rızası için yapacaksak bir şey yapalım. İnsanlara da ne olur, tepeden bakmayalım. Üç günlük dünya, bırak onların olsun. İsteyip durduğun şeyleri, ya Rabbi, bana bunların fazlasını ahirette nasip eyle, de. Sen üzülme. La tahzen. Bir başka yayında buluşmak ümidiyle hepiniz en emin olana emanetsiniz. Güzel kardeşlerim. Velhamdülillah. Vessalatu vesselamü. La sallallahu aleyhi ve sellem.